Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun Dördüncü bölümünü sunuyoruz ...Gulyana'nın teyzesiyle birlikte alışverişten döndüğü günü hiç unutmam. Sevinçten yanakları al al olmuş, gözleri parlıyordu. Onu karşımda gördüğüm an tanımakta güçlük çekmiştim adeta. Giyim insanı nasıl da değiştiriyordu. Şimdi karşımda son derece şık bir küçük hanım vardı. Pembe çiçeklerle süslü şapkası... ...geniş beyaz fistolu bir yakayla süslü pembe elbisesi... ...küçücük beyaz eldivenleri, rugan ile. Ayakkabılarıyla... Öyle hoş bir görünüşü vardı ki sarılıp uzun uzun öptüm onu Mutfağın ortasında el ele tutuşup şarkı söyleyip dans ettik sevinçten Zavallı kızacağız gözlerine inanamıyordu Boy aynasının karşısından bir türlü ayıramıyordum onu Doğrusu ya Miss Harrington yenne en lüks mağazalardan kutular dolusu birbirinden güzel giyim eşyası almakla Teyzelik vazifesini hakkıyla yapmıştı o gün akşam üzeri arka tarafada Pollyanne ile oturup bol bol sohbet ettik. Bana ve aileme dair sayısı sorular sorup duruyordu. <Gülüyor> ...mesafedeki Viron Köşe adlı küçük çiftlikte oturuyorsunuz. Ha Nensi? Ah bizler ne kadar görmek istiyorum orayı. Miss Harrington izin verirse seni çiftliğe götürürüm Pollyanna. Orada kardeşlerimle tanışırsın. Oh sahi mi? Hı -hı. Ne güzel. Kardeşlerin güzel midir Nensi? Eh oldukça. İsimleri de güzeldir onların. Duysan bayılırsın. Yok canım peki nedir? Ee, birininki Alcernon. Hı -hı. Birininki Florabelle. Flora birininki de Estelle. S ben kendi ismimden hiç memnun değilim Pollyanna Aa, niçin Nensie? Öbürleri gibi güzel değil de ondan. Ben ailenin ilk çocuğuyum. O zamanlar annem güzel isimlerle dolu hikayeler okumaya henüz başlamamışmış. Ama ben neyse ismini çok seviyorum. İsmim Clarissa Mobello olsaydı daha çok severdim. Bu ismin üstüne isim yok bence. Öyle seviyorum ki. Ya. Demek Nensie'den hoşlanmıyorsun. He? Hı -hı. İyi ama ya ismin hepsi bah olsaydı ne olurdu hali? Hepsi bah mı? Ha, bu bizim Mrs. Brighton ilk ismidir. Koca sonra kısaca hep der. O da bundan hiç hoşlanmaz tabii. Kocam beni hep, hep <gülüyor> diye çağırınca neredeyse hep diye hapşıracakmış gibi geliyor bana der gel kadın. Hep, hep ah <gülüyor> ya, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ay Allah iyiliğini versin Pollyanna. <gülüyor> Bundan sonra adımı işittikçe aklıma hep Mrs. White'in kocasının karısını çağrışı gelecek göreceğim. Bunu duyduktan sonra adımın nesli olduğuna üzülmeyeceğim. <gülüyor> Üzülmek ne demek nesli? Üstelik sevineceksin de. Kuzum, az önce adım hepsi bah değil diye sevinmem gerektiğini söylerken benimle o oyunu mu oynuyordun? Tabii ya, ne zannedin? Ama çok kez farkına varmadan oynanırım mutluluk oyunu. İnsan sevinecek bir şey bulmaya git ki de öyle alışır ki. İnan bana Nenci İyice düşünüp arayacak olursan Her şeyde sevinecek bir yan bulabilirsin Kim bilir belki de Polyanna <Gülüyor> İşte böyle Yıllardır taşımaktan nefret ettiğim adımdan ...onun sayesinde bir anda hoşlanmaya başlamıştım nasılsa. Küçük, sevimli bir büyücüydü Pollyanna. Tatsız bütün olayları tersine çevirip göstermesini biliyordu herkese. Bu kendisi için de böyleydi. Mutluluk oyununu uygulayarak... ...kendine verilen cezaları bile mükafat sayıyordu. Korkunç bir iyimserliği vardı bu kızın. Geldiğinin beşinci mi yoksa altıncı gecesi miydi neydi... Miss Harrington kış bahçesinin bitişiğindeki odasından zili ısrarla çalarak beni çağırdı Yatağımdan fırlayıp yanına gittiğim vakit yüzü bembeyazdı Var. Biri mi var? Yani hırsız mı demek istiyorsun? E başka ne olabilir? Sarmaşıklardan tırmanmış olacak. Tabi tavan arasındaki doğuya bakan pencerelerden birinden de girmiş olabilir. Oh. Buradan tavan arasına çıkıp kapıyı hemen kilitledim. Peki şimdi ne olacak? Timothy'ye telefon ettim hemen gelecek. Hep beraber çıkıp bakacağız. Koş gidip kapıyı yavaşça Timothy'ye açiver. E, peki mi Serington? Hırsız hala dandamın Miss Harrington! Oh! Geldiniz mi Timothy? Hadi hep beraber tavan arasına çıkalım! Ama dikkat! Lolo! Siz merak etmeyin! Gelin arkamdan! Hafif! Evet. Timothy! Kış bahçesinin damına şu pencereden daha rahat çıkabilirsiniz! Evet evet! Şuradan yavaş! Ama dikkat! Düşmeyesin! Yok yok yok! Fener'e tutun kafi! Olur olur! Ha. İşte oldu! Kimseyi görebiliyor musun? Ha. Sağ tarafta bir karaltı var! Eyvallah olsun! Hırsız orada demiş! Sakin ben olsun Enzi! Al fener'i Timothy! Birden bire o yana çeviriver! Evet! Ben de öyle yapacağım! Aaa! Çımar orada! Çımar orada! Cımar. Biz Polyana! Ah. Polyana mı dedin? Dedi? Timothy! Poly teyze! Nesi niye korktunuz öyle? Poliyan <gülüyor> Demek damdaki sendin. Evet Poliyan'ız. Odam çok sıcaktı. Soluk alamıyordum. uyuyamadım. Bu yüzden dama çıkıp yattım. Ama sinekler girmesin diye penceremi kapattım. Sakın merak etmeyin. Çılgın çocuk. Korkarım şilteni falan da dama çıkardın. Ya düşüp ölseydin? <gülüyor> Yok canım şiltemi falan taşımadım. Benim buradaki yatağımı bir görseniz siz de imrenirsiniz. Sizin kürk torbalarınızın üstünde yatıyorum teyzeciğim. <gülüyor> İçi kürk dolu yumuşacık torbalar. Öyle güzel ki çok hoş oluyor üstünde yatmak. <gülüyor> kürk torbalar mı aldın demek ha? Ya ne ettim değil mi? <gülüyor> Nensi saygısızlığın bu derecesi görülmemişti. Affedersiniz <gülüyor> Miss <gülüyor> Harrington. Çabuk şu torbaları Nensi'ye ver ve içeri gir bakayım. Ne acayip çocukmuşsun sen canım. Gece yarısı aklımızı başımızdan aldın. Sizi üzüldüğüm için özür dilerim poliyezi ama ben hiç <gülüyor> özür <gülüyor> dilermiş. Bu gece benimle yatacaksın anlaşıldı mı Polyanla Yarın gece teller gerilmiş olur. Şimdilik seni göz altında bulundurmak vazifem galiba. Ay senin şu vazifeni. <gülüyor> Bu gece sizinle yapacağım ha? <gülüyor> Teyzevcim canım benim Yanlış duymadın değil mi? Şimdi otellerin gerilmemiş olduğuna öyle seviniyorum Öyle seviniyorum ki Timasi neresi? Ben bu gece Poli teyzenle yatıyorum İşittiniz mi? Poli teyzenle yatıyorum Hey <gülüyor> yarabbi hey yarabbi Pollyanna'nın gelişinden az bir süre sonra Harrington konağı kendine göre bir düzene girdi. Küçük kız dikiş dikti, çalıştı, teyzesine yüksek sesle kitap okudu, mutfakta yemek pişirmesini öğrendi. Evet, bütün bunlar gerçekti ama Miss Harrington ilk anda tasarladığı kadar bol vakit ayıramıyordu bu işlere. Yeğenine yaşamak için de bol bol vakit bırakıyordu artık. Acaba bu boş vakitler Pollyanna dersten sonra dinlensin diye mi verilmişti? <Gülüyor> ne gezer. Temmuz ayının ilk günlerinde hanımım aman ne acayip çocuksun sen diyecek olayları pek kolay bulabiliyordu. Hele günlük dikiş ve okuma derslerinden sonra Miss Harrington'ın hali görülecek şeydi. Öyle şaşkın, öyle yorgun, öyle kararsız görünüyordu ki. Bana sorarsanız hayatımdan çok memnundum doğrusu. Ne fazla sinirleniyor ne de fazla yoruluyordum. Daha doğrusu Polyanna'nın yüzünden bunların farkında bile olmuyordum Onunla gezeceğimiz çarşamba ve cumartesi günlerini iple şeker olmuştum Teşekkür ederim, nereler dedin sen? Tam babayla çene çalıyordum Hava ne güzel değil mi? Bugün cumartesi olsaydı seninle gezmeye çıkardık Zavallıcık burada bizlerin arasında kim bilir ne kadar canın sıkılıyor Yoo hiç de değil Hadi canım sıkılmaz olur musun? Şöyle oynayacak birkaç arkadaşın olsa ne kadar hoş vakit geçirirdin Yazık ki yakınlarımızdaki evlerde sana arkadaşlık edecek bir tek çocuk bile yok Üzülme Benim de buna aldırdığım yok zaten ...sadece dolaşıp sokakları, evleri, insanları görmek yetiyor bana. İnsanları çok seviyorum Nelsi. Sen de sever misin? Ben mi? Şey, hepsini severim diyemem ama... Ben hepsini severim Nelsi. Hatta o adamı bile seviyorum. O adam mı? Hı. Tövbeler olsun. O adam da kim? Bilmem. Adamın biri işte. Öğleden sonra parkta gezinirken rastladım birkaç kez. Uzun siyah bir ceket... Pırıl pırıl siyah bir şapka giyiyor. Şapkasının altından görünen saçları beyazlaşmış. Yüzü de oldukça soluk. kimdik hızlı adımlarla yürür ve her zaman da yalnızdır. Bu yüzden içimden hep acımak geliyor ona. Allah Allah kim acaba? Vallahi bilmem. Onunla konuştum ama kim olduğunu henüz öğrenemedim. E, konuştun mu? Tabii. Bir gün ona. Günaydın efendim. Nasılsınız? Hava ne güzel değil mi diye sordum. Bana mı söylüyorsun? Ha? <gülüyor> evet efendim size Hava ne güzel değil mi? Ha? Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey söylemeden yürüdü gitti Gitti <gülüyor> adam ki Böyle adamlarla konuşman doğru değil Polyanna Teyzen duyarsa hiç hoşlanmaz bundan Ama ben onunla ertesi günde konuştum e Pes doğrusu Nasıl cesaret ettin anlayamıyorum Ne var bunda cesaret edemeyecek Yanımdan geçerken yine Günaydın efendim Bugün hava dünkü kadar güzel değil ama yine de güzel Öyle değil mi dedim <gülüyor> İnşallah yine cevap vermemiş. <gülüyor> Nasıl da bildin yine Ne A <gülüyor> ...diye muruldandı, yürüdü gitti. <gülüyor> İyi etmiş. Umarım sen de bir daha onu rahatsız edecek cesareti bulamazsın kendinde. Kim demiş. Onunla bir kere daha konuştum Nesi. <gülüyor> Hem bu seferki diğerlerine kıyasla daha da uzun oldu. Ne diyorsun? E, gerçekten bunu yaptın mı Polyanna? Benim hiç yalan söylediğimi duydun mu sen? Bir gün öğleden sonraydı. Baktım yine geliyor. Yanına yanaştım. Tatlı tatlı gülerek yüzüne baktım. Başımla selam verdim. Efendim, bugün hava o kadar güzel değil değil mi? Hı. Ama yine de yağmurlu geçmediğine seviniyorum. Bana bak çocuğum, sen kimsin? Ha? Ne diye benimle her gördüğünde konuşuyorsun? Adım Pollyanna White'tır efendim. Evet. Sizi pek yalnız görüyorum da. <gülüyor> hani şöyle bir iki laf edelim diyorum. Bugün durup benimle konuştunuza çok sevindim. Hı. Evet. Şimdi birbirimizi tanıyoruz artık Yalnız ben sizin isminizi bilmiyorum henüz Allah Allah Pek garip bir çocuksun sen Pek garip Ee, adını söylemedi mi sana? Söylemedi Ama da aksi adammış Olsun ben onu yine de seviyorum bir gün onunla dost dolu çiznesi göreceksin <gülüyor> bak. Hiç şaşmam Polyanacığım. Hiç şaşmam. <gülüyor> Polyanacın atla sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 5. bölüm.